Bize ait olan bir şey kaybolduğunda, bizden de bir parça kopuyor adeta. Küçük ya da büyük fark etmez, kaybedilen ne olursa olsun, aramaktan vazgeçmiyoruz. Bulamadığımızda, aklımız o şeye takılıp kalıyor, canımız sıkılıyor. İlle de bulmak derdindeyiz. Kalemimiz, silgimiz, saatimiz, gözlüğümüz, çorabımız, kaybolan her neyse peşini kolay bırakmıyoruz. Bir tutam eşya, aman unut gitsin diyemiyoruz. Kaybolan bir eşyamız için üzüldüğümüz kadar, ömrümüzden kayıp giden günler içinde üzülüyor muyuz acaba? Önemsiz bir eşyasının kayboluşundan bile üzüntü duyan insan, geçip giden bir yıl, ya da bir ömür içinde aynı şeyleri hissediyor mu acaba? Yoksa bu sızıyı hissetmez mi olduk? Alıştık mı hayata? Oysa geçen günler değil, ömrümüzdür. Ömrümüz biricik sermayemizdir. Ah nelere üzülür insanoğlu kim bilir nelere? Saymakla bitmez. Beş paraya değmez şeylere kederlenir de, akıp giden ömrüne hiç üzülmez mi? İnsan yanmaz mı hiç ömrünün mum gibi eriyişine? Oturup ağlamaz mı ömrün eşiklerinde, günlerin geçip gidişine? Ömür, yaşamak ya da tamamlamak zorunda olduğumuz bir zaman dilimi değildir. Her şey gibi, o da bir emanettir. Bilelim, gün gibi, gece gibi, ay gibi, sene gibi, her nimet gibi ömür de bir nimettir. Oldu bitti, öldü gitti değildir hayatımız. Yaşadığım bitti hiç değildir. Bu hayatı kendisine kimin verdiğini göğsünü gere gere söylemektir. Allah bensiz olur ama ben Allahsız olamam diyebilmektir. Yaratanının adını yürekten söyleyebilmektir, tüm kainata haykırabilmektir. Hayatını kendisine o hayatı verenin uğruna verebilmektir. Bizi böyle güzel bir dünyaya kimin gönderdiğinin şuuruna varmaktır yaşadığının farkına varmaktır. Bunun için verilmiştir ömür. Bunun için değerlidir. Ömür kitabından yeni bir sayfa açmamızı bekler bizden. Gün bunun için doğar. Ay bunun için çıkar. Güneş bunun için başımızı okşar ışıklarıyla. Uyanalım diye. Hayat gözümüzü dört açalım diye. Ömrün o altın dakikalarının nabzını tutalım diye. Ömrün boşa geçmesine izin vermeyelim diye duvar her yeni gün. Şefkatli bir ana gibi döner durur çevremizde her şey. Yaşadığımızın farkına varalım diye uyarır bizi. Ömrümüzü boş yere heba etmeyelim diye. Bize ait olmayan lüzumsuz işlerden elimizi çekelim, Şöyle bir silkelenip kendimize gelelim diye. Bunu yapabildiğimiz gün bambaşka bir gün olacak. Hayat güneşimiz belki o gün doğacak. İşte o sabah her şey gibi ömürde de değişecek. Ömrümüz kısa, emellerimiz uzun. Bunu da bilmeli insan. Ömrümüz, Yaradan'ın bize verdiği en değerli sermayedir. Ömür sermayemiz, yaşadığımız şu dünyadan ve onun içindekilerden daha kıymetlidir. Elindeki ömür hazinesinden habersiz, sağda solda define arayanlara duyurulur. Anlayana, bilene aşk olsun. Ömür sermayemizle her şeyi alabiliriz ama ömrün kendisini satın alamayız. Bırakın onu, ne bir günü, ne bir saati, ne de bir anı bile satın alamayız. İşte bunun için paha biçilmezdir ömür. Acaba para verip alamadığımız için, karşılığında bir şey ödemediğimiz için mi kolayca harcıyoruz ömrümüzü? Oysa ömür, Har vurup harman savrulacak bir nimet değildir. O bize verilen eşsiz bir sermayedir. Ama bizim değil, verenindir, emanettir. Bunun için kurslar açsak, dersler yapsak, billboardlara yazsak, ikaz etsek insanları. Ne yapsak azdır. Biz de bir yerlere yazmalı, hatırlatmalıyız insanlara akşama ya da sabaha varmadan ölebileceğimiz gerçeğini. Sağa sola baka baka bir ömrü yaka paça tüketiyoruz işte. Merak eden de yok. Ömrümüzden geriye ne kaldı diye. Yoksa bugün son günümüz mü diye. Hayatı Allah için yaşamamız gerektiğini hatırlatan dostların sayısı da azalıyor. İş hayatında elindeki sermayeyi hayırlı yere yatıranlar nasıl kazanıyorlarsa, ömür sermayesini de Allah yoluna sarf edenler bir gün gelip kazanacaklardır inşallah. Bu fani ömürde bir gün gelir geçer ama Allah yolunda sarf edilmişse, İnsana ebedi bir ömrü, sonsuz bir hayatı kazandırabilir. Şu dünyada bu hayatı, onu verenin yoluna harcamaktan daha karlı, daha hayırlı bir yatırım ne olabilir ki? Her ömür bir tohum, bir çekirdektir. Her ömür ebedi bir ömrün habercisidir. Ağaç olacak, ebedi meyveler verecek kadar değerlidir. Çevrenize bir bakın o nazar ile. Neler göreceksiniz şu mevsimde? Yapraklarından soyunmuş, meyvelerini vermiş, veda etmeye hazırlanan sayısız ağaçlar. Her biri görevlerini yapmış olmanın huzuru içindeler. Allah'ın kendilerine verdiği vazifeleri hakkıyla yerine getirmenin ve başta biz insanlara en güzel meyvelerini sunmanın hazzı içindeler. Birazdan istirahate çekilecekler. Ta ilkbahara kadar. Ömrünü güzel yaşayanların her mevsimi güzeldir. Güzellerin sonbaharı da güzeldir. Sonbahar dediğin ne ki? Sonbahar, sonsuz bir baharın habercisi ve müjdecisidir. Ömür sermayesini en az bu ağaçlar kadar güzel değerlendirenlere, meyvedar kılanlara ve sonunda bu fani hayata imanla veda edip, kabirde istirahate çekilenlere selam olsun.